Ee, sorun halk arasında halk ile beraber olmak için ne yapmalıyız? Bunu hocama sormak istiyorum. Hı hı. Yani günlük hayatta halk arasındayken Allah ile beraber nasıl hani o hı bilince hı. ulaşabiliriz? Evet. Ee, i̇kincisi olmasını istediğim bir şey var. Bir duam bir isteğim var. Buyurun. Hocam da buna amin derse dua ederse sevinirim. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Allah biliyor zaten. Hocam da amin derse dua ederse sevinirim. İnşallah Mevla evet. Teala isteklerinize hayırla cevap versin inşallah. Sizin hakkınızda hayırlısını bize temenni ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun. Şimdi halk içinde hak ile beraber olabilmek güzel bir şeydir. Nasıl beraber olacağız diyor? Efendim, bizim elimizde bir yol haritamız var. Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünneti dinimiz İslam. Bizim sözlerimiz, eylemlerimiz, davranışlarımız Yememiz, içmemiz, aile hayatında, toplum hayatında, iş hayatında, diğer insanlarla da olan ilişkiler, ilişkilerimizin kuralları var. Hı hı. Hani ben yediğim zaman helalinden yiyeceğim, besmeleyi çekerek yiyeceğim. İşte karnımı tıka basa doyurmayacağım. Su içersem mümkün olduğu kadar oturduğum yerden içeceğim, besmeleyi içeceğim, üç içeceğim. Efendim giydiklerim, efendim tesettürü temin edecek, helalinden kazanılmış olacak. İnsanlarla ilişkilerimde mesela onları aldatmayacağım, onlara yalan söylemeyeceğim. Onların malına, canına, onuruna zarar vermeyeceğim. Kısaca halk içinde, biz halk içinde ne oluyoruz? Aile hayatımızda oluyoruz, iş hayatımızda oluyoruz. Okulda, devlet dairesinde, askeriyede, fabrikada, ticarethanelerde veya da toplum içinde oluyoruz. Otobüste, parkta, alışveriş merkezlerinde. E, buralardayken bizim diğer insanlarla ilişkilerimiz var. Mesela komşuyuz değil mi? Evet. Alttaki, üstteki, sağdaki, soldaki komşularımıza zarar vermeyeceğiz. Gürültü yapmayacağız. Otomobiline zarar vermeyeceğiz. Aile şerefine, namusuna zarar vermeyeceğiz. Helalinden kazanacağız. Yani halk içinde hakça yaşayabilmek, Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürebilmek, Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uymak, Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini hayata geçirmekle mümkün olur. Evet. Şöyle diyebiliriz, ben veya bu hanımefendi e, günlük hayatında, bu aile hayatında olabilir, toplum hayatında olabilir, özel ilişkilerinde olabilir, yemesi, içmesi, giyinmesi, kuşanması, e, konuşması vesaire olabilir. Bunların hepsinde biz söylediklerimiz, yaptıklarımız, davranışlarımız Allah'ın kitabına uygunsa, Peygamber'in sünnetine uygunsa, biz halk içinde de hakka uygun, İslam'a evet. uygun, Allah'ın rızasına uygun yaşıyoruz demektir. Ne kadar taviz verirsek o kadar haktan e, taviz vermiş oluruz. Şey bu. Şimdi ben duamı biliyorum hocam amin desin diyor. Tabii biz elbette Cenab-ı Hak duasını kabul etsin amin diyelim. Tabii ne istediğini bilmiyoruz. Elbette kendi aleyhine bir şey istemez. Yani eğer kendi aleyhine bir şey istiyorsa hani bir beddua kendi aleyhine bir beddua istiyorsa biz ona amin demeyiz. Hani ne istediğini bilmiyoruz. Kendisi Ama için hayırlısıysa inşallah. Yani kendisi için dünyevi ve uhravi, dünyada ve ahirette kendi lehine, hayrına, menfaatine olan şeylerde Cenab-ı Hak onun isteklerini kabul etsin, dualarını kabul etsin inşallah. Amen, inşallah.